Şu üç şeyden dolayı Arapları seviniz. Ben Arap'ım, Kur'an-ı Kerim Arapçadır ve cennetliklerin dili Arapçadır. Kardeşimiz demiş ki, sünneti inkar eden güruhtan etkilenmiş bir arkadaşımız bu hadise itiraz ediyor. Gerekçe olarak da Hucurat Suresinde geçen üstünlük ancak takvayladır ayetini gösteriyor. Bu hadisin de ayete ters düştüğünü, bu sebepten de uydurma olduğunu söylüyor bu kardeşime ne demeliyim?" diyor. Bu vabd asıl olan nedir? İnne كِرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Yani Allah Azze ve Celle yüreğe bakıyor. Renge bakmıyor, ırka bakmıyor, soya bakmıyor. Böyle bir ifade var. Ama sahih hadis kitaplarında yok. Yani ulemanın bir kısmına göre mevzudur. Evet. Muhal farz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir ifade sadır olduysa, Buhari, Müslim, Tilmiz, bunlarda yok böyle bir ifade. Yani hakimde var, zannediyorum hatırlayabildiğim kadarıyla. اَحِبُّ Araba لِثَلَاسِنْ اَحِبُّ Araba لِثَلَاسِنْ Arabu üç şeyden dolayı sevin işte siz de bahsettiniz. Yani araba sövmeyin. Merkezinde ben varım, Kur'an-ı Kerim var. Resulullah Aleyhisselam buna işaret ediyor. Yani bu ırkı üstün tutun diye bir ifade yok orada. Yani ırkçılık yapmayın. Kavmiyetçilik yapmayın, faşist bir anlayışa mahkum olmayın. Yani bu ırkı sevdiğin gibi diğerini onda yaşayan Müslümanlar hatırına oradaki kardeşlerine de senin muhabbetin olur olmalı. Yani dönersek asıl olan nedir? İnne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَٰهُكُمْ Takvadır. Allah Teala katınla bir kulun kıymeti, kavmeti buna göredir. Yani sahih olduğuna dair hiçbir ifade yok. Şiddetli, zayıf olduğunu Hadis-i söylüyor, muhaddisler söylüyorlar. Hüküm budur yani. Evet. Hocam buraya değinmişken peki bir Müslümanın e, kamiyet dedik. Milletine karşı muhabbeti Olur. ne derecede olmalı? Yani milletine, eğer milletinin İslam'a, imana sadakati var, bağlılığı var ise milletini sever, annesini, babasını, kardeşini sever ama bir ırkın davasını gütmeyecek bir ırkın mücadelesini vermeyecek. Bu ümmeti bölmek, parçalamak için bir yerde durmayacak. Bu tür oluşumların içinde yer almayacak. Yani kendi akrabasını, millet yapısını eğer İslam'a bağlıysa sevmesi onu Hz. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Selman-ı Farisi'den, Bilal-ı Habeşi'den radıyallahu anhüm, bunlardan koparmayacak. Osmanlı'yı seviyoruz. Evet. Niye? وكان أبوه ما <صَالِحًا> Salih adamlar elhamdülillah Allah Teala bizi böyle bir coğrafyada da gönderdi. Ama onu sevmem, Salahaddin Eyyubi'ye farz muhabbetim olmasına, Hz. Ömer Efendimize farz muhabbetim olmasına asla ve kat'a engel olamaz. İslamiye zaviyesinden bakar muhabbetimiz elbette ona göre bir kıymet ve değer bulur.